Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli arkadaşlar, bugün bu Suud tefsirinde Hicr Suresinin ilk ayetlerini işleyeceğiz. Birinci ayette, elif, ram, ra, kirke ayatul kitabı ve kuran mubin. İşte bunlar kitabın ayetleri ve açık Kur'an'ın ayetleridir. İşte bunlar apaçık Kur'an'ın ve kitabın ayetleridir. ''Rubbe mâ yeveddüllezîne keferu levkânü mislimîn'' İnkar edenler birçok kez keşke Müslüman olsaydık diye pişmanlık duyacaklar. ''Elif, lam ra kadmer râ kelamu fîhî'' Bu hurufun katağı konusunda daha önce ee, geçmiş e, ünitelerimizde de söylemiştik. E, Müfessir de diyor ki bunlarla ilgili bilgiyi biz daha önceki sürelerde vermiştik. وَفِمَ حَلِّهِ فِي مَتَّعِ سُورَةِ رَادِ وَا خَوَاتِهَا suresinde ve diğer e, alif, e, huluf-u ile başlayan Raad suresinin kardeşleri olan yani huluf-u ile başlayan diğer, diğer sürelerde e, yerinde biz verdik. Bunların manası. Onlarla ilgili zaten biz geçmiş ünitelerimizde konuşmuştuk. Tilke işaretün ileyhi. Tilke biliyorsunuz ismi işarettir. Bu sureye işaret etmektedir. Ey tilke suretü azimetü şeyhmi. Ayatül kitabi. Değeri, kıymeti çok büyük, saygın olan bu sure ayatül kitab kitabın ayetleridir. El-Kamili El-Ma'hudi yani mükemmel kitap. Kur'an-ı Kerim yeryüzünün, varlık aleminin göndermiş olan bütün kitapların en mükemmelidir. El-Ma'hudi bilinen bir kitaptır. El-Ganiye anil vasfibi yani bunu bu şekilde bu Kur'an-ı Kerim'i bu bu şekilde nitelendirmek, nitelendirmekten de, e, nitelendirmek bunun temel özelliğidir. <gülüyor> El-meşhur bizarike min beyni kutubil kütübü. E, kitaplar arasında meşhur olan ve bu şekilde nitelenmiş olan, bilinen, e, mükemmel bir kitaptır. <gülüyor> El-hakîku, layıktır. Yani gerçek manada layıktır. Bi-ihtisası ismi kitabı bihi alel-ıttak mutlak manada kitap ismi, isminin kendisine layık olduğu <gülüyor> kitaplar içerisinde yegane kitap Kur'an'dır. Fehve <gülüyor> ibaretun an cemiyel cemiyel kur'ani Yani bu kitap kelimesinden maksat, bütün Kur'an'ın tümü, Kur'an'ın tümüdür. Ev Kur anil cemiyel münzeli veyahut da inmiş olan kitapların tümüdür. İzzâke <gülüyor> Çünkü isbu'l-mes'umetin mütesarıo ilel fehmi ilk başta akla gelen şudur. Feyne izni endel itlak mutlak manada söylendiğinde ilk başta akla gelen eee Kur'an kelimesinin yani tilke kitap denildiği zaman Kur'an'dır. Fe la budde min kale tilke işaretun ila kulli vahidin minha. Yani bu tilkeyle, elbette, min tilke ile elbette geleceği fe la budde min işaretin, bu işaret de işaretin kılınması gerekir. İla küllü vâhidin minhâ. Hem bu Kur'an-ı Kerim'e, hem de diğer inmiş olan kitaplara, hem de bu Kur'an-ı Kerim'in surelerine bu tilke işareti yöneliktir. Evet. Ve Kur'an'ın, Ey Kur'an'ın azim-i şe'ni değeri çok büyük, çok saygın bir Kur'an. Mubinin, yani Mubin hem açık hem açıklayan manalarına geliyor. Müshirin lima fî teda'ifihi miyel hikani vel ahkâmi Evet, ahkamlardan, hikmetlerden kat kat kendisi içerisinde bulunduğu için açıklayıcı niteliktedir. Yani mubin, hikmetleri ve hükümleri açık açıklayan demektir el li sebili'r rushti vel gheyye, vel -giyyi, sapıklık ve doğruluk yolunu açıklayan bir kitaptır. El farikü beyne'l hakki vel batili vel halali vel haram. Yeter haral ile haram, hak ile batıl arasını kesin olarak ayıran bir kitaptır. Velakat fukhina şanehu'l azimi. And olsun ki bu Kur'an-ı Kerim'in değeri yüceltildiği namacı mufahhihi mi vasl ve Kur'aniyeti hem kitap olma cihetiyle hem kuran olma cihetiyle yani bu iki cihette de bu iki cihet Kur'an-ı Kerim'in değerinin şanının çok yüce olduğunu ifade etmektedir. Yani Kur'an-ı Kerim bir kitap olması cihetiyle de Allah tarafından indirilmiş olması cihetiyle de okunan bir nesne, bir e, kitap olması cihetiyle de değeri oldukça yüce, yücedir. İhtifuhu ihtimaluhu ala sıfatı kemali cinsi kitubi ilahiyeti fe kemmehu kulluha. Bunlardan bu iki yoldan birisi şudur. Yani kitapla Kur'an-ı Kerim'in değerinin yüceltilmiş olması şu manaya gelir. Birincisi ihtifuhu ihtimaluhu ala sıfatı kemali cinsil kitubi kitap cinsinden mükemmel nitelikte olan kitapların kitabın tümünü kapsamaktadır. Eee alâsıfati kemali cinsi kütüb-i ilahiyeti, evet ilahi kitap cinsinden olan